Kitap Dostu sizin okulu sundu. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın herkese. Önümde koskocaman bir dizi var ama ben bu dizinin tüm kitaplarını getirmedim aslında. En çok kendi ilgimi çekenleri ve hepimizin ilgisini çekmesi gerektiğini düşündüğüm bir cildini getirdim. Ee, bu, bu e, dizi yani dizinin adını bilmiyorum aslında e, genel bir adı varsa eğer bin bir çiçek e, kitapları tarafından yayınlandı bu dizi ee, yaklaşık 10-11 e, kitaplık bir dizi İşte benim hemen önümdekilerle başlayayım Bir Depremin Öyküsü Bu en çok ilgimizi çekmesi gerektiğini düşündüğüm İlk insanların Öyküsü Vahşi Batı'nın Öyküsü Kay Kayıp Maya şehrinin Öyküsü Benim seçtiklerim bugün için ee, Bir de dizinin diğer kitaplarından bahsedeyim Mesela Bir Şehrin Öyküsü Taşıtların Öyküsü Bir Volkanın Öyküsü Bir Piramidin Bir Uzay Görevinin Bir Dinozorun e, Bir Kalyonun Öyküsü diye ee, devam eden bir dizi ee, aslında bir tür tarih dizisi ee, Çok gibi görünüyor ama mesela bir uzay görevi e, gelecekte geçiyor. Ee, bu... Gelecekte mi geçiyor yoksa bugün? Gelecekte geçiyor uzay... Mars görevi. Ha ben Aha. sanki uzay istasyonundaki e, yaşantıyı e, bir uzay anlatıyorum. Uzay istasyonu ama Mars'ta kuruyorlar uzay istasyonunu yani bir Mars görevini anlatıyor aslında Hı. hani nasıl olabileceğine Olası... dair. Evet yani şey aslında bilim kurgu. Ee, anlamına gelmesi gerekir onun. Ee, ama diğerlerinde hep e, işte olmuş şeyler üzerinden e, anlatılıyor. Yani bir tarihi bir bakış açısı var o yüzden. Ee, şimdi benim hemen şeyle başlayayım. Ee, hadi ilk insanlarla şimdi Daha temelden gidelim. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk insanların öyküsü, e, ha kitabı kimler yazdı, kimler çevirdi? Şimdi res resimleyen Peter Deniz, e, çeviren Nurcan Kılıç, e, Metinler Nicholas Harrison'mış ama hazırlayanlar diye de koca bir ekip hmm. var burada. Yani kitap öyle bir Tabii kişinin iki çok kişinin işi kapsamlı değil. bir araştırma söz konusu. Hem çok çeşitli konular olduğu evet. için hem de sanıyorum bakış açısını tutturmak aynı zamanda görsel olarak da çok iyi çalışılmış Aha. bir dizi. O yüzden de bir büyük bir ekip gerekmiş. Şimdi kitabın başında hemen bir tane sol sayfada genelde işte kitabın içinden çekilmiş bir resim oluyor. O resmin işte bakıyoruz ve altında bir not oluyor. Bu resimde de işte bu ilk insanlarla ilgili olan kitapta mesela diyor ki e, bir çift yarasa var onları bulmaya çalışın. Hmm. Kitabın tüm resimlerinde her sayfada bir çift yarasa var. Onu bulmamız gerekiyor e, resimlere bakarken. Bu tabii çok iyi bir dikkat toplama evet. yöntemi, inceleme yöntemi de yani sürekli e, resmin içinde. Gözün bir şeyleri arıyor evet, sürekli. Evet yani bir şeyleri arıyor. Ki bu iyi bir yöntem. Çünkü eğer hani çok üstün körü geçersen kaybedeceğin çok şey var. Resimlerde sürekli bir şeyler oluyor çünkü. Hep bir yerlerde minik minik senaryolar, minik evet. minik hikayeler var. Ee, onları takip etmek için de iyi bir yöntem. İşte e, tarih öncesi insanlar genel ortamı e, anlatarak başlıyor. İşte önce mekanı belirliyor. İşte, e, Avrupa'da bir dağ yamacında bulunan bir mağaranın girişindeyiz ilk insanlarla ilgili. İşte bu e, buradaki yüz binlerce yıl önce ki e, atalarımız işte üzerleri böyle kıllarla kaplı bu insanlar. Zaten giyinmiyorlar hani kılla kaplılar ve ihtiyaçları da yok gibi görünüyor. İşte alet yapmayı biliyorlar artık. Hı hı. Ne oluyor? Homohabil oluyor artık. Yetenekli, Yetenekli becerikli evet. insan. E, ondan sonra e, ve o zamandan başlıyoruz. Yüz binlerce yıl öncesinden e, başlayacağız. Ama evvela henüz e, hiç insan yokken o ortamı görüyoruz. İşte bir sürü hayvan mesela vahşi at sürüleri böyle hafif zebra'ya benziyorlar. Bu arada işte onlara Sırtlanlar saldırıyor bir yerde gergedanlar Gergedanlar var. İşte bir yerde mamutlar var İşte bir mağarada bir ayı uyuyor Kış uykusunda vesaire Ve ilk insanlarla Karşılaşıyoruz Bu işte ilk insanlar mağaranın girişini Sığınmak için hani orayı bulmuşlar Fakat işte bir Aslan sürüsünün saldırısı altındalar Kendilerini korumaya çalışıyorlar Yani aslında burada anlatılan günlük yaşamları Bu arada hı hı. hani ona Normal evet. yani sıradan onların bir Onların günlük günler. yaşamı yani işte. Fakat işte artık ateşi kullanmayı ateşi evet. biliyorlar. Dolayısıyla işte ateşle hayvanları korktuyorlar. Bu arada arkada bir senaryo görüyoruz. Çok gerilerde böyle dikkatimizi zor çekebilir ama arkada bir yere e, yıldırım düşüyor. Bir ağaçlık alana ve o ağaçlık alan yanmaya başlıyor. Ve oradan bu mağaranın girişine doğru aslanların saldırdığı insanlara doğru koşan ellerinde meşalleli insanlar var. Sanki bu ateşin öyküsü gibi <gülüyor> Yani bir yere yıldırım düşüyor doğal olarak bir yangın çıkıyor da insanlar oradaki ateşi alıp kullanmayı öğreniyorlar gibi bir senaryo aynı zamanda anlatılıyor yani bir teoriden de bahsediliyor olasılığı da anlatıyor. Ee, i̇şte ondan sonra devam ediyoruz. Artık insan topluluğu biraz daha gelişmiş durumda. Yani evrim sürüyor. Ee, i̇klim de birazcık iklim düzelmiş de sanki. Tabi o buzul çağıydı. Şimdi biraz daha ılıman bir iklime geçmişiz. İşte insanların bedenlerindeki kıllar artık iyice azalmış. Yok olmaya yakın. Ee, ondan sonra... E işte çok daha iyi, çok daha gelişmiş aletler yapıyorlar vesaire. Ee, i̇şte bu sefer bir ayı saldırıyor onlara. ayılan kendini koruyor ama daha gelişmiş aletlerle kendini Aha. koruyorlar bu sefer. Ee, biraz daha ilerliyor, giyinmeye başlamışlar ama karşımızda neandertaller var bu sefer. Ama bir şey diyeceğim, ateşi neandertaller bulmamış mıydı? Hmm, bunu kesin olarak bilmiyorum. O yüzden bu bir, bir cevap teori mi acaba ya bunu ben sanki böyle bir bilgi kırıntısı ateşi kullandıklarını biliyorum ama uh -huh. onun yani kimin bulduğunu bildiğimizi bile bilmiyorum uh -huh. yani hani bilmiyorum bunu dolayısıyla bir şey diyemeyeceğim ama işte Neanderteller var ee, Neandertallerden bahsediyor aslında insanlar ama bize de benzemiyorlar yani bugünkü insana da benzemiyorlar uh -huh. vesaire bu ayrıntılar işte nasıl yaşıyorlar günlük yaşamlarını görüyoruz burada işte bir tanesi ee, bir işte av hayvanını getiriyorlar avcılar işte bir tanesi yaralanmış av sırasında hmm. onun bakımı yapılıyor işte bir yerde ateş yakmaya çalışan insanlar var burada mesela görüyorum onu ateş yakmaya çalışıyor evet. işte tahtayı sürtmüşler üflüyorlar vesaire işte içeride mağaranın başka bir girişi varmış o ayının uyuduğu yer daha önceki hmm. resimde orada bir doğum gerçekleşiyor bu arada ee, toplumsal yaşantıda aynen, aynen son aynen. derece hareketli görünüyor hareketli ve bunu hep izliyoruz bu arada resimlerde işte hep bir yerlerde o iki yarasa var uçuşuyorlar bir de sürekli resimlerde fare kovalayan çocuklar var. Ya yani bunları da hani... Ben <gülüyor> Şivat'ın şey öyküsünü okumuştum ben. Orada da fare kovalayanlar var evet, evet, zaman zaman. hep var. Yani zaman. bütün kitaplarda bütün resimlerde Farelerden mutlaka var. Farelerden hiç kurtulamamışız. Yok yani. hiç kurtulamamışız. Fareler bizimle beraber işte mamut avı anlatılıyor sonra mesela nasıl avlanmış. <gülüyor> i̇şte e, derken bu mamut avı sırasında bir avcı yaralanıyor fakat kurtulamıyor. O yaraları nedeniyle ölüyor. İşte onu nasıl gömmüşler? Gömerken neler yapmışlar? Sonra o ee, topluluk ya yani Neandertal topluluğu Homo sapiens mi oluyor artık şimdi yanılıyor olmak istemiyorum söylerken ama işte günümüz insanına e, günümüz insanıyla karşılaşıyor. Onlar geliyor işte onlar daha gelişmiş aletlere giysileri vesairelere sahipler işte Neandertaller pek şaşırıyor buna. İşte bakıyorlar ediyorlar falan derken neandertaller ortadan kaybolmuş mağaranın içindeyiz duvarlarına resimler yapılıyor ilk insanların hani bu, ma bu mağara resimleri daha Aha. doğrusu işte bildiğimiz Çin atı vesaire gibi şeyleri görüyorum Lasko burada. Mağarası. Herhalde hep, hep Lasko yani. Hep aynı mağarada geçiyor zaten. Hep aynı yani. mağarada geçiyor ama yeri söylemiyor yani burası Lasko mağarasıdır demiyor. Yani isim vermiyor. Ee, işte devam ediyor. Hayvan kılığına girmiş insanlar onların kendi dini törenleri herhalde bir tür dini ya da büyüsel e, törenler evet. vesaireler yapıyorlar. Ee, ondan sonra işte daha işte, farklı bir e, yerleşim içimi ve e, günümüz insanları bu mağarayı keşfediyor sonra orası bir tür müzeye dönüşüyor. E, işte, Güzel bir süreçmiş. Evet yani bütün o süreci bugüne kadar e, getiriyor. İşte bu e, kitapların genel olarak mantığı. Bu yani bir tek işte farklı olan bu uzay yolculuğu çok o gelecekte geçiyor hı hı. E, ama onun dışında hep mantık bu en eskiden alıyor bildiğimiz e, en eskiden işte belli e, dönüm noktaları diyebileceğimiz. Olaylardan e, söz ediyor ve bu arada e, tüm toplumsal olayları günlük yaşama vesaireye dair bir sürü ayrıntıyı özellikle resimlerde evet, veriyor. Evet o ama. resimleri yani, takip etmek çok eğlenceli. İşte zaten esprili de. Aynen yandan. öyle metinden daha bile önemli geldi bana açıkçası. E, metinler de gayet yeterli e, metinler hani böyle ne çok e, fazla bilgi var ne böyle hani yeterli bilgiler. İşte bu vahşi batının öyküsünde önce kızıl delillerden başlıyor. Örneğin işte kızıl delillerin yaşamı, sonra beyaz insanın gelip onları nasıl zehirlediğini anlatıyor. Çünkü kızıl deliller bir arada avlanıp bir arada yaşarlarken beyaz insanın getirdiği at ve silahlar sayesinde birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Aynen iftah, tamamı tabi yani işgalcilerin yaptığı bir şey. Ardından işte kızıl derilerin nasıl yerlerinden edildiğine kadar. Evet. varıyor ve yine günümüze geliyor işte günümüzdeki o, o sahne mesela çok enteresan yani komik olduğumuz şey evet. zaten işte günümüz artık koca bir şehir olmuş o kızılderililerin kamp alanı arkada gökdelenler var falan işte burada şeyler var neydi bu e, coaster var büyük Aha. o tren var ya şey yapan bilmem ne o Luna Park'ın bir kenarında da vahşi batı canlandırılıyor yani temsili. böyle temsili <gülüyor> kızılderili grupları falan yani böyle komik bir durum yani bizim kendi kendimize yaptığımız şey komik evet. o anlamda söylüyorum Ondan sonra işte batın öyküsünü bu şekilde anlatıyor. Kayıp Maya şehrinin öyküsü de benim çok ilgimi çekti. Yani zaten ilgimi çeken topraklar, ilgimi çeken hı hı. kültürler. Burada da yine Kızılderililerinkine benzer tabii Kızılderililerinkinden daha evvelki bir tarih. İspanyolların ilk tarih. İşte karaya çıktıkları bu kıtayı keşfedip karaya çıktıkları dönemi aslında anlatıyor. Ama ondan öncesini alıyor tabii. O bölgede işte bir küçük yağmur ormanlarının içinde bir küçük kasaba var. İşte insanlar yaşıyor. Bunları sürekli omzunda papağan olan bir çocuk arıyoruz. O çocuk sürekli bir yerden bir şey aşırıyor. Yani bundaki hikayede de sürekli öyle. Bu vahşi batta da galiba iki kızıl kızılderili var. Onları sürekli bulmaya çalışıyoruz. İşte buradaki e, köy yaşantısını anlatıyor. Nasıl işte o a, büyük o piramitleri vardır ya. Aha. O piramitleri nasıl ve niye inşa etmişler? Nasıl bir evrim geçirmiş onların yaşamı? Yani o küçük kasabanın yanında koca bir şehir kurulmuş durumda artık çünkü vesaire. Ve e, işte insan kurban etmesi bu kültürün bunlardan da söz ediliyor. E, tabii bunu... E, böyle hani kanlı bıçaklı bir şey anlatıyor anlamda değil. ama bundan söz ediyor bunu açıklıyor işte bir kendi aralarında nasıl savaşıyorlardı e vesaire o savaşın süreci içinde zaten o e kurban çünkü kendi inanışlarına göre bir durum ve top oyunundan hmm. bahsediyor bu hani kalçalarıyla topu yere He. düşürmeden iki takım muhtemelen futbolun. futbolun basketbolun vesairenin e bir e şey muhtemelen bu top bir tür güneş simgesi ve hani vesaire çünkü buradaki krallar genelde kendilerini bildiğim kadarıyla güneşle özdeşleştiriyor. İşte yazı dilini bir yazı türünü kullanıyor. Burada jalapeno olabilir mi? Bu papağan ağzındaki biber. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir jalapeno'dur. İşte ondan sonra İspanyollar geliyor ve İspanyolların gelişini sanki böyle şeymiş gibi anlatıyor aslında. Çok böyle bir çatışma olmamış gibi anlatıyor ama resmin mesela böyle arkalarına doğru işte kaçan yerleri vuran İspanyollar var mesela tüfeklerle <gülüyor> vesaire. Sonra İspanyolların getirdiği hastalıklarla zaten nasıl kırıldıkları da ee, anlatılıyor ee, ve işte e, sonra bu kentin nasıl yok olduğu sonra tekrar arkeologlar tarafından nasıl bulunduğu ve yine aynı şekilde canlandırmalar var burada da yani bugün yine o canlandırmalar herhalde yapılıyor. Ee, onlardan bahsediyor. Ee, bütün kitapların arkasında her cildin arkasında e, ele aldığı konuyla ilgili bilgilendirici bir bölüm var işte. Azteklerle İnkaları da anlatıyor arkasındaki bölümde. Sonra bir sözlük bölümü var. O sözlük bölümünde de işte bazı terimleri kitabın içine geçen sözcükleri anlatıyor. Ee, çok hızlıca hemen bir depremin öyküsüne de değinmek istiyorum. Bu... Japonya'da geçiyor ama yine çok eski tarihlerden başlıyor. Yani işte 3 yıl önce günümüzden bir Japon kasabası, Japonya'nın kenarında bir kasaba işte var ve bu kasabada işte bir deprem oluyor, tsunami oluyor vesaire. Burada bu resimlerde de bu Japon Shikaku köpeğini, Shikoku köpeğini bulmamız gerekiyor. Ondan sonra işte o e, orası gelişiyor o kasaba işte ondan sonra yine e, kente dönüşüyor ve kentte bu sefer bir e, deprem oluyor. Çok bu depremin e, ben biraz hızlı geçtim ha, bazı pardon. şeyleri. Ondan sonra işte deprem olduğu anda kentte bugün e, ne yaşanıyor e, işte bir evin içine giriyoruz hmm. mesela deprem sırasında evin içinde neler oluyor? Ondan sonra bir tarlada neler oluyor yani farklı ortamlara Aha ayrıntılara, girmiş ayrıntılara giriyor işte e tabii yani çok evet. çünkü ciddi farklı bir şey evet. var. farklı ortamlarda farklı etkileri var insanların e, neler e, yaptıklarından neler yaşadıklarından kurtarma çalışmalarının nasıl yürütüldüğünden hı hı. E, vesaire bahsediyor ve tabii tsunami yine geliyor ve kenti alıp götürüyor yani geçenlerde daha yaşadık zaten evet. bu durumu. Ondan sonra işte kurtarma çalışmaları hangi zorlu aşamalar vesaire işte gündüz oluyor artık. ...gerçek tablo ortaya çıkıyor vesaire. Deprem olduğunda ne yapmalı, nasıl hareket etmeli... Ee, ...buna dair bilgiler de içeriyor mu kitap? O, o bilgiyi çok fazla e, veriyormuş gibi görünmese de... ...aslında işte küçük küçük mesajlar var. Yani metnin içinde işte evdeki sahnede mesela... ...anne hemen çocuklarının şöyle yapmasını istiyor falan diye. <gülüyor> e, o tip mesajlar var ama doğrudan e, açıklayıcı, net... ...şöyle şöyle yapınız falan gibi bir hani talimat gibi bilgiler e, vermiyor... Ama mesela şeyi söylüyor yani işte gündüz sahnesinde çok önemli bir bilgi var yine metne yedirilmiş güzelce. E diyor ki depreme dayanıklı tasarlanmış ve yapılmış birkaç yeni binayla eski tekniklerle yapılmış birkaç ahşap bina ayakta kalmış diye. Yani burada çok önemli bir bilgi var ama çok dolaylı bir bilgi ama çok önemli evet. aynı zamanda ve işte bu kitabın sonunda da yine bu depremin yaşandığı kentte artık birkaç yıl geçmiş üstünden o depremi unutmamak için bir müze kurmuşlar ve orada işte deprem canlandırılıyor vesaire hani insanlar böylece depremi unutmuyorlar ve yine arkasında Tektonik hareketleri anlatan bir ansiklopedik bölümle sözlük, sözlük. var. E, dizi Bin Bir Çiçek e, kitaplarından e, yayınlandı yakın zamanda. E, i̇şte 10-11 kitaplık bir dizi dediğim gibi. E, Birçok güzel konuya değiniyor. Evet. Özellikle görsel olarak da çok keyifli kitaplar. Bir iki grafik problemi var yok değil ama hani e, onlar da... Belki ha, evet güzel, yani edilebilir. içerik e, güzel, evet. e, yöntem güzel. Evet e, bu kitaplar böyle. Ben uzun uzun konuşup zamanı bayağı bir tükettim. İstersen bir müzik Tamam arası. şarkıyı dinleyelim. Hercules filminden Zero to Hero. Geri döndük tekrar bir diziyle devam edeceğiz. Pearson tarafından yayınlanan Küçük Vak Vak dizisinden Yeni Arkadaş adlı kitabı seçtim ben bugün. Küçük Vak, Vak dizisi bir ördek ailesinin en küçük ördek üyesinin başrolde olduğu bir dizi. Yani yanaklarını sıkmak isteyeceğin türden. Evet. Onun, daha iyi. önce de Küçük evet. Vak Vak'ın ilk kitabı hakkında yazmıştım. O zaman diyordum hani bir çizgi karakterin nasıl yanaklarını sıkmak isteyebilir <gülüyor> insan. Yani öyle bir tombik ördekçik bu. Küçük Vak Vak ailenin en küçük bireyi. Beş kardeşler bunlar. İsimlerini de sayayım çok komik isimleri var. Süslü, paytak, çıtırık, bıdırık ve küçük Vak Vak. Bunların işi gücü bütün gün oyun oynamak, hoplamak, zıplamak, işte suya atlıyorlar. İlk küçük Vak Vak adını taşıyan ilk kitapta anne ördek yavrularına yüzmeyi öğretiyor. Hepsi korkusuzca suya atlıyorlar ama küçük vakvak vak sürekli böyle bir kayanın arkasına saklanıyor. ve gömülüyor, siniyor, korkuyor sudan ama en sonunda korkusunu aşıyor kardeşlerinin onu cesaretlendirmesiyle. Ondan sonraki kitaplarda da zaten sudan çıkmadığını görüyoruz. Ee, yeni arkadaşta bunlar yine suda oynarlarken işte birisi sırt üstü yüzüyor. Birisi dalmıştı popos kuyruğu havada <gülüyor> ayaklar dışarıda kafa içeride. Ee, bir anda bir kurbağa çıka geliyor. Ee, ve o da beni de alır mısınız oyununuza diye oyuna katılmak istiyor vırak diye. Ee, ama yavrular şaşırıyorlar. Hepsi bir anda olmaz diyor. Ve sırayla işte süslü sen çok küçüksün diyor paytak çünkü sen yeşilsin diyor oynayamazsın hmm. diyor çıtırık olmaz diyor vaklayamazsın bizim gibi diyor ee, bıdırık da olmaz sen bizden çok farklısın diyor yani en hmm. kilit cümle bu. Ee, hepsi böyle olmaz deyip yargılarını öne e, sürerken küçük vakfa kardeşlerine engel oluyor. Ee, durun diyor ve kurbağaya dönüp ben seninle oynarım diyor ve başlıyorlar oynamayı. ikisi çok güzel eğleniyorlar. Hı -hı. Diğer dördü de arkadan böyle şaşkın şaşkın bunların oyununu izlerken e, işte su savaşı yapıyorlar. Hı -hı. Birbirlerine su sıçratıyorlar. <gülüyor> Süslü dayanamıyor. Beni de alın oyuna diyor e, ve onu kapatıyorlar oyunu. Bu sefer çamurlarda yuvarlanmaya başlıyorlar. <gülüyor> ya bu, bu sefer... oyunları ben de oynamak istiyorum ama. <gülüyor> Paytak hafif, hafif yanaşıyor. Ben de oynayabilir mi? Gelebilir miyim? diyor. Ee, ve böylece her seferinde yeni bir oyun oynarken ördeklerden işte dışarıda kalanlardan bir tanesi daha eklene eklene en sonunda hepsi e, bir bakıyorsun ki suyun içine girmişler. Bir arada oynuyorlar ve e, Sonunda tekrar yani süslü, paytak, çıtırık ve bıdırık sırayla konuşarak gerekçelerini geri çekiyorlar. Küçüksün ama olsun, yeşilsin <gülüyor> ama olsun, aklayamazsın ama olsun, bizden farklısın ama olsun diyorlar. Ve sonunda farklı olmanın çok da önemli olmadığını, ortak bir şeyler yakaladığın zaman oyun arkadaşını hemen bulabileceğin mesajını veriyor. İşte o ön yargıların kırılması mesajını veriyor. Ve bu arada tabi çok komik resimler Çok eğlenceli sahneler var Bu küçük vak vak Kitapları ile ilgili genel olarak Bir şeyler söylemek gerekirse Bu arada Pardon yazarın çizerini Atladım, evet, onu atladım. Pearson tarafından yayınlandı Yazan Lauren Thompson Çizimler Derek Anderson'a ait Türkçesi de Gülbin Baltacıoğlu'nun Bu kitaplarda Genel olarak böyle bir ritimden söz edilebilir. Yani aynı cümlelerin, aynı söz kalıplarının tekrarı bütün kitaplarda var. O yüzden okuması çok keyifli. Zaten küçük yaş grubu Evet, küçük oldukça. çocukların hoşuna gidiyor böyle Aha. şeyler. Çünkü bir süre sonra o sözleri ezberliyorlar ee, ve bu kitaplarda yine bu beş ördek sürekli işte sırayla bir nasıl diyeyim bir hareket, bir eylem gerçekleştiriliyor ve her biri sırayla o eylemi ekleniyor ya da çıkıyor hmm. e, toplanıyor tekrar çıkarılıyor yani bir hmm. eklenme azalma durumu var e, işte ilk suya girişlerinde de hepsi sırayla atlıyor hmm. hadi gel diyor küçük vakva hepsi sırayla yani aynı şeyleri tekrarlıyorlar ve bir süre sonra küçük okurların e, ezberleyip kendilerini e, kitaba daha ...rahat dahil edebildiği Ezberlemek bir... değil, aşina olmak mı desek bu... Yok, ezberliyor çocuklar. yani. Tekrar sözcükle ilgili bir problem vardı o yüzden. Ha, tamam, yani tekrar tekrar okuttukça... <gülüyor> e, ...bu benzer sözcüklerin tekrarlanmasıyla... ...onlar hani... ...hatta alıp kitabı önüne okuma yazma i̇şte, bilmeyen çocuklar da... Şey. Evet. E, ...o cümleleri söyleyebiliyorlar ya... Arada uydurarak en güzeli de o. Evet. <gülüyor> e, bir, bir tanesinde mesela küçük vak vak uyku zamanında uykuya dalmak üzereler. Burada da korku teması işlenmiş. E, karanlıkta her biri bir şey görüyor, duyuyor, ürküyor. Anneleri her seferin onlara işte yatıştırıcı bir e, cümle söylüyor. Bu cümle yine tekrarlanıyor sürekli ve bu cümlenin söylenişinin e, bu her seferinde bu cümle söylenirken bir tane sesmiyor. Bir sonraki sahnede uyumuş oluyor. <gülüyor> başka bir ördek, başka bir şeyden korkuyor ve tekrarlanıyor bu. E, yine o Eksilme, azalma Aha. durumu var. Sayarak gidebiliyoruz yani evet. sürekli. Bir de bu Küçük Vak Vak'ların... E, ...isimlerini de söyleyeyim. Küçük Vak Vak, Küçük Vak, vak Uyku Zamanı... ...Küçük vak, vak Haydi Beni Bul... ...ve Küçük Vak Vak Yeni Arkadaş diye... ...dört tane büyük resimli kitabı hı. var. E, bir de kalın, daha küçük... Hani ...bebekler için... Hı hı. Altı aylıktan bir yaşından itibaren çocukların hoşuna gidebilecek boyda kalın sert kapaklı kitapları var. Onlarda da renkleri anlatan bir cilt, sayıları anlatan bir cilt ve zıt kavramları anlatan bir cilt var. Yani hem resimleriyle küçük yaştaki çocukların ilgisini çekebilecek kitaplar hem de dediğim gibi kullanılan cümleler oluşturulan kurgusu ritmiyle Erken yaştan itibaren e, okunabilecek, yani çok, bakılabilecek kitaplar. Bize çok sık yani bir dolap kitaba çok e-mail geliyor. İşte biz nasıl, e, işte çocuğum oldu şu kadar aylık nasıl kitap, hangi kitap vesaire. Genelde önerdiğimiz kitapların evet. arasında Küçük vakvak vak dizisi var evet. Pearson yayınlarından Küçük çıkıyor. yaş grubu için evet. yani bebekler için e, kullanılabilecek kitaplar. Evet, bu arada bize ulaşmak isterseniz birdolapkitap.gmail.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ee, bu haftalık bizden bu kadar gelecek hafta yeni kitaplarla yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karagüler.